Şimdi ben evlendim, boşandım ama çocuğum yok. Evet. Benim nafaka almam, haram Çocuk olmayınca haram sayılıyormuş. Geneltelem hocamıza inşallah doğru bilgiyi Sayın İsmail Kara hocamızdan alalım. Sıhhat diliyoruz. Diyarbakır'a selamlarımız iletiyoruz. Şimdi neyi almam, nafaka almam mı? Nafaka tamam. almam. Çocuğum yok dedi hocam. Şimdi bir kadın, bir kadın boşanınca İslam dinine göre mesela Hanefilere göre 3 adet <gülüyor> görüp temizleninceye kadar Şafilere göre de 3 defa temizlik geçirilinceye kadar e, iddet bekler. İddet süresi içerisinde e, kadının yeme, içme, giyinme, barınma vesaire bütün ihtiyaçlarını karşılamak boşandığı erkeğe aittir. E, şey bitince, iddet bitince bu nafaka yükümlülüğü de sona erer. Kadının mehri varsa mehrini alır. Yani bu mehir çok da olabilir mesela. Evet. Yani 100 bin lira da olabilir, 10 bin lira da olabilir. Meherini alır. Onun dışında şeyin bir e, yükümlülüğü yoktur. Yani erkeğin çocuğu yoksa e, kadına iddetinden sonra artık aralarındaki bağ tamamen kopmuştur. İddet süresi içerisinde hala onun e, boşanmış hanımın durumundadır. Bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. İşte ev ihtiyacını da karşılayacak, yeme içme giyinme ihtiyacını da karşılayacak. Ama iddet bitince o zaman o boşadık. Lafakka boşa, biter. Lafak işi yani yükümlülük, sorumluluk işi biter. Kendiliğinden verirse problem yok. Peki medeni ama hukuk medeni, veriyorsa hocam? Medeni hukuk veriyorsa e, yani medeni hukuk bugün medeni hukuk işte 1926 yılında İsviçre'nin medeni kanunu kopyalanarak alınmış. 2003 yılında değiştirilmiş ama. Yani İslam'la örtüşmüyorsa biz e, İslam'a, İslam'la örtüşmeyen, İslam'ın ile örtüşmeyen e, kanunlara uymakla yükümlü değiliz. Evet. evet. Teşekkür yani ederiz. Yani erkek vermek zorunda değil ama kendinden veriyorsa alabilir. Evet. Teşekkür ederiz Muhtemelen Hocam.